Yeni Asya yayınları sunar. Nur Yolu Yazan Niyazi Birinci Yöneten Ahmet Çelik Miladi 1876 baharı, Bitlis vilayetine bağlı Hizan kazarsının Nurs köyündeyiz. Gecenin güne aktığı, tan yerinin mor pembe renklerle tutuştuğu bir seher vakti, sabah ezanının coşkun ritmi bütün köyü veclide sarmalarken, derenin yakınındaki mütevazı köy evinde bir bebek dünyaya geliyor. Babası Sofi Mirza ile annesi Nuriye Hanım... ...dünya ve ahirette Said olması duasıyla... ...çocuklarına Said ismini veriyorlar. Sait zor şartlarda büyüyor. Büyüdükçe çevresinde olup bitenleri merak etmeye başlıyor. Her şeyi soruyor. Vücudundan daha hızlı gelişen aklı ve mantığı... ...bazen büyükleri şaşkına çeviriyor. Said dokuz yaşında... ...bir atom çekirdeği gibidir. Sürekli bir şeyler arıyor. Aradeni bulmak için de... ...medrese medrese dolaşıyor. Dahi büyüyor. Delikanlılık çağında... ...sayılı alimlerin arasındadır. Şöhreti şark sınırlarından taşmış... Molla Said meşhur adıyla anılmaya başlamıştır. Bir gece rüyasına Atül Kadir Geylani Hazretleri giriyor. Molla Said, Miran Aşireti reisi Mustafa Paşa'ya git ve kendisini hidayet yoluna çağır. Zulümden vazgeçerek Allah'ın emirlerine tabi olsun. Bu rüya üzerine Molla Said Tillo'dan Cizre'ye gidiyor. Mustafa Paşa'nın adamları diğer misafirlerle birlikte onu da bir çadırı alıyorlar. Nihayet Miran'ın aşireti reisi Mustafa Paşa içeri giriyor. Girer girmez de herkes ayağa kalkıyor. Molla Said müstesna. Karşımda ayağa kalkmayan bu adam da kim? Meşhur Molla Said efendi. Molla Said buraya ne maksatla geldin? Seni Allah yoluna davete geldim Zulmü terk edip Namaz kılacaksın Oo. Peki ya dediklerini yapmazsam Seni öldürürüm Şu pis kılıçla mı Kılıç kesmez el keser Cesaretin hoşuma gitti Molla Said Ama bir şartla istediğini yaparım Şartını söyle Cizre'de meşhur alimlerim var Onlarla münazaraya gireceksin Mağlup edersen ne hala? Mağlup olursan... ...tutar seni Bütün alimleri mağlup etmek... ...benim haddim olmadığı gibi... ...beni ırmağa atmak da senin haddin değil. Ben kimseye sual sormam. Zira kimsenin ilminden şüphem yok. Benim ilmimden şüphesi olan... ...istediğini sorabilir. Münazerayı kazanırsam... ...benim de bir şartım var. Nedir? Bir mavzer tüfeği vereceksin. Ne yapacaksın? Sözünden cayarsan. ...seni kendi tüfeğinle öldüreceğim. Eminim dediğini yaparsın. Sen karşılaştığım alimlerden çok farklısın Molla Said. Umarım ilmin de cesaretin gibi yüksektir. Sayit, Cizre'nin Banihan'ında... ...on alimle münazaraya tutuşup kazanarak... ...ilmi yeterliliğini ispatlıyor. Hatta soracakları soruları düşünmekten çaylarını içmeye fırsat bulamayan bazı alimlerin çayını da içiyor. Öylesine rahat ve kendinden emindir. Bu münazarayla şöhretini pekiştiren genç allame artık Bediüzzaman adıyla anılacak, ilmi sohbetlerin aranan siması olacaktır. Şark lemasını irsam ediyorsun. Ama ilmin merkezi İstanbul'dur. Bakalım İstanbul'daki büyük hocalara da ilzam edebilecek misin? İstanbul'a gidip padişahla görüşeceğim. Mekteplerde din dersleri, medreselerde fen dersleri okutulmasını isteyeceğim. İyi ama bundan ne umuyorsun? Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru finunu medeniyedir. İkisinin birleşmesiyle hakikat ortaya çıkar. Bu şekilde eğitim yapılınca... Mektepliler dinsiz olmaktan, medreseliler taassıptan kurtulacak. Duydum ki İngiliz Müstemlekeler Nazırı Gladiston... ...avam kamerasında Kur'an'ı göstererek şöyle demiş. Bu Kur'an Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Buna karşı ona ben de derim ki... ...Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez manevi bir güneş olduğunu... ...dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim. Dönem, Osmanlı Devleti'nin büzülme dönemi. Milleti, devletiyle birlikte yeniden atağa kaldıracak ciddi düzenlemelere ihtiyaç var. Özellikle eğitim alanında bir tereddüt yaşanıyor. Bir tarafta gerçek misyonunu kaybetmiş, kendini çağın ihtiyaçları ölçüsünde yenileyememiş medrese, diğer tarafta medreseye tepki olarak kurulan Frenk mekteplerinde dine ilgisiz yetişen nesiller. Bediüzzaman, yeniden inşa hareketinin eğitim üstüne bina edileceğine inanıyor ve din ilimleriyle fen ilimlerini kaynaştıracak, dini bilgiyi müsbet ilimlerin dinamosu yapacak bir eğitim projesi üzerinde fikirler geliştiriyor. Gel muallim, gel. Bak sana gazeteden bir haber okuyacağım. Oku bakalım doktor. Doğu'nun Yalçın ve Sarp dağlarından... ...Dersadete Said isimli bir ateşpare zeka geldi. Çoktan duydum muhterem. Şekerci hanımda kalıyormuş. Yoksa teşerrif ettiniz mi? Henüz etmedim. Fatih Medresesi talebelerinden dostum Hasan Fehmi Bey görmüş. Kimse de böyle zeka, böyle derin ilim görmedim diyor. Yapma be evet. muallim. Odasının kapısına burada her suale cevap verilir. Her müşkül halledilir. Fakat... Sual sorulmaz yazılı bir levha asmış. Tacip. Şaşırmak çok haklısın aynı Dersaadet'in meşhur alimleri bile duyunca şaşırmışlar. Bazıları delidir divanidir demişler. Ama görüşüp sual açtıklarında takır takır cevap almışlar. Allah belgesi işte. Onunkisi vehbiyim. Şekerci hanım müdavimleri arasında tanınmış simalar var mı muallim? Sadece ikisini söylersem yeter sanırım. Rasathane müdürü Fatih Hoca ile şair muhterem Mehmet Akif Bey. Aa, eh gidip görüşmek vacip oldu. 1907 yılı. Bediüzzaman hayatında ilk defa İstanbul'a geliyor. Şekerci Hanı'ndaki odası arı kovanı gibi ilmini sınamak isteyen alimlerle birlikte herhangi bir müşküli olanlar da ziyaretine geliyor. Tatminkar cevaplar alarak dönüyorlar. Böyle böyle Şekerci Hanı ilmin merkezi, İstanbul'da ilmin çekirdeği oluyor. Bir gün Bediüzzaman, zaman devrin tanınmış alimlerinden Şeyh Bahit Efendi ile karşılaşıyor. Sayın Efendi, duydum ki cevap veremediğiniz sual yokmuş. Benim de bir sualim olacak. Cevaplandırır mısınız? Memnuniyetle. Avrupa ile Osmanlılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikriniz nedir? Avrupa bir İslam devletine hamiledir. Günün birinde onu doğuracak. Osmanlılar da Avrupa ile hamiledir. O da onu doğuracak. Ben de aynı kanaatteyim. Fakat bu kadar güzel ifade etmek ancak Bediüzzaman'a haştır. Tebrik ederim. Sizinle münazara edilmez. Bediüzzaman fikirlerine pranga vurmuyor. Düşüncelerini her fırsatta açıklıyor. Söyledikleri sarayın da kulağına gitmiştir. Tedirginlik duyuyorlar. Çünkü devir istibdadı yaşatmaya çalışanlarla belirsiz bir hürriyet kavramının arkasında ölçüsüzce koşanların kıyasıya çatıştığı kargaşa devridir. Bediüzzaman Yıldız Askeri Mahkemesi'nde yargılanıyor. Suçlamalar havada kalınca satın alınması düşünülüyor. Bir gün Padişah adına Zabdiye Nazırı Şefik Paşa tarafından çağrılıyor. Padişah efendimizin size mahsus selamları var. İrade-i seniyeleriyle bin kuruşta maaş bağlamışlar. Memleketinize dönerseniz maaşınız otuz liraya çıkacak. Şu kesedeki seksen altını da ihsan-ı şahane olarak göndermiş. Buyurun. Ben maaş dilencesi değilim. Bin lira bile olsa kabul edemem. Buraya kendim için gelmedim, memleketim için geldim. Hem vermek istediğiniz rüşvet hakkı sıkıttır. Padişah iradesini reddediyorsunuz. İrade reddolunmaz. Reddediyorum. Ta ki padişah darılsın, beni çağırsın, ben de doğrusunu söyleyeyim. Bu işin neticesini kötü görüyorum. Neticesi deniz olsa geniş bir kabirdir. İdam olunsam bir milletin kalbinde yaşayacağım. Hem de İstanbul'a geldiğim vakit hayatımı rüşvet getirmişim. Ne ederseniz ediniz. Bunu da ciddi söylüyorum. Devlete intisap hizmet içindir, maaş kapmak için değildir. Ben maaşın kabulünden mazurum. Marif mevzuundaki tekliflerinizi vekiller meclisi görüşüyor. Karar çıkınca bildirilir. Marifi tehir, maaşı tacil etmeniz acaba hangi kaide iledir? Neden eğitim mevzuunu geri bırakırken bana maaş bağlıyorsunuz? Neden şahsi menfaatimi milletin umumi menfaatine tercih ediyorsunuz? Seni bu diyarda yaşatmazlar. Ben hayatım boyunca hür yaşadım. Hürriyetin beşiği olan Anadolu'nun dağlarında büyüdüm. Bana hiddet fayda vermez. Boşuna yorulmayın. İstiyorsanız filz ana, yemene sürün beni. 23 Temmuz 1908. Osmanlı Devleti'nde ikinci defa meşrutiyeti ilan ediliyor. Meşrutiyeti bir nevi... İslam'daki meşveret kaidesinin ihyası olarak gören Bediüzzaman memnundur. İstanbul'da Bayezid, Selanik'te hürriyet meydanından halka sesleniyor. Ey vatan evlatları! Hürriyeti kötü tefsir etmeyiniz ki elimizden kaçmasın. Kokmuş ve çürümüş eski esaretin kabına girerek bizi boğmasın. Zira hürriyet ancak kendi öz hükümleri ve iyi ahlakla gerçekleşir ve gelişir. Alemde vahşet, cebir, zulüm ve istibdadın hakim olduğu bir zamanda, yani Peygamberimiz ve O'nun sahabesi devrinde hürriyet, adalet ve müsavad nasıl kurulabilmiştir? Müsal oradadır. Yoksa hürriyeti nefsin her istediğini yapmak, meşru olmayan tecavüzleri, israfları, nefsin hevasına bağlı olarak kabul etmek... Bir padişahın esaretinden çıkma pahasına hürriyete layık olmamanın binbir esaretine ve zilletine sürükler. Biz Osmanlılar erkek ve mert bir milletiz. Milli istidadımıza kadınların süslü elbiseleri gibi yapmacıklar yakışmıyor. Öyle bir kaideyi esas olarak benimseyelim ki bizi böyle kederlerden uzak tutsun. Asya'nın ve alem-i İslam'ın istikbalde gelişmesinin birinci kapısı Meşrutiyet-i Meşrua ve Şeriat dairesindeki hürriyettir. Hürriyeti kötü tefsir etmeyiz ki elimizden kaçmasın. Kokmuş ve çürümüş eski esaretin kabına girerek bizi boğmasın. Zira hürriyet ancak kendi hükümleri şeriatın adabı ve iyi ahlakla gerçekleşir ve gelişir. Yabancı memleketlerden Avrupa'dan gelişmemize yardım edecek fenleri ve sanayiyi memnuniyetle alacağız. Ama bu hayatın tortularını ve günahlarını almayacağız. Japonlara bakınız. Onlar Avrupa medeniyetinin bütün güzelliklerini aldılar. Fakat her milletin devam ve bekasının temeli olan milli adetlerini muhafaza ettiler. Bizim milli adetlerimiz İslamiyet'in bağrında geliştiği için ona iki taraftan sarılmak zorundayız. Hayrola doktor, acelen ne? Beş karşı kışkırtılan kür tamallar ayaklanmışlar. Deme ya. Ya hiç gazde okumaz mısın birader? Ortalık çalkalanıyor. Ya birader çocuk okutmaktan gazete okumaya fırsat mı kalıyor? Peki bu hamallar şimdi nerede? Asire tanında. Meşhur Bediüzzaman Said Efendi... ...Hammallara hitaben bir konuşma yapacakmış. Hazretin nefis hitabetini... ...kaçırmamak için acele ediyorum. Aa, bekle bekle ben de geliyorum doktorcuğum. Tam vaktinde gelmişiz Muhallen. İşte Bediüzzaman ayağa kalktı konuşacak. Aa, mübarek çeneni tut da dinleyelim. Hey hamallar! Sizler de benim gibi şarklısınız. Kalbinize bir fikir etmek istiyorum. Zira kalbiniz bozulmamıştır. Sözlerimi kulaklarınızla değil kalbinizle dinleyiniz. Bizim üç düşmanımız var bizi mahvediyor. Birincisi meşrutiyet. Hayır. Birincisi fakirlik. ikincisi cahillik. Üçüncüsü keşmekeş. Anarşi. Bunları bertaraf etmek için bize üç elmas kılıç lazımdır. Ta ki üç cevherimizi muhafaza ve üç düşmanımızı mahvetsin. Nedir onlar? Sus be doktor. Birincisi Milli Birlik, ikincisi Çalışmak, üçüncüsü Millet Sevgisi. 600 seneden beri Tevhid Bayrağı'nı umumi alemde dalgalandırdıktan sonra istibdada şiddetli itaat ve milli adetlerini terk etmek suretiyle ihtiyarlayan bizim şanlı Türk pederlerimize kuvvet ve cesaretimizi hediye edelim. Buna bedel onların akıl ve marifetlerinden faydalanalım. İtaati bozmayalım. Ayrı baş çekmeyelim. Zira ittifakta kuvvet var. İttihatta hayat var. Uhubette, kardeşlikte saadet var. Selamet var. Husumette ise sadece fenalık var. Husumete vaktimiz yoktur. Bizi bir cihette dikkate ve terakkiye sevk eden hakiki kardeşlerimiz, Türklerle ve komşularımızla, Dost olup el ele vereceğiz. Çok doğru, doğru, doğru. Muallim, sırtıma arkalık alıp hamal olasım geliyor ha. İsabet olur. Zaten doktorluğu beceremiyorsun. <gülüyor> hadi canım sen de. Hadi hadi fırsat bu fırsattır. Prens Sabahattin Bey'in şu ademi merkeziyet fikri ne zamandır kafamı kurcalıyor. Yakalamışken sorsak ayıp olur mu acaba? Ay bin yaşa muallim ama sen soracaksın. Tamam tamam hadi yanına gidelim. Efendim, ben Deniz muallim Naci. Bu da tabi bir hazık dostum Efruz Bey. Mütehetsiz oldum. Müsaade buyurulursa bir sualimiz var. Buyurunuz. Frans Sabahattin Bey ademi merkeziyet fikriyle bölge idarelerinin kuvvetlendirip merkezi idarenin zayıflatılmasını istiyor. Frenklerin federal sistem dedikleri bu tarz idare hakkında zat-ı halinizin görüşü nedir? Bünyemize münasip düşer mi? Frans Sabahattin'in fikri kanaatimce yanlış anlaşıldı. Hayat birliktedir bu topraklar üzerinde yaşayanları, aynı kültür ve düşünce seviyesine eriştirmeden, merkezi zayıflatır veya kardeş ırklara, unsurlara mahsus kulüpler kurdurursak, zaten merkezden nefret eden diğer unsurlar ve milliyetler, büsbütün alevlenecek, ayrılıkçı fikirlerini gerçekleştirme fırsatını bulacaklar. İşte o zaman dehşetle göreceğiz ki, Prens Sabahattin'in Adem-i Merkeziyet dediği federatif sistem, ...ve tevsi-i mezuniyet dediği merkezin selahiyetini bölgelere dağıtma fikri... ...kendi kabına sığamayacak, dört yanı zorlayacak... ...ve Osmanlılığın ümit bağladığı meşrutiyet perdesi üzerine öylesine bir baskı yapacaktır ki... ...perde tazlike dayanamayacak, yırtılacaktır. Hatta feveran ile patlayacaktır. Muhtelif ırk, din ve milliyetler önce muhtariyet... ...daha sonra istiklal isteyeceklerdir. Haklısınız efendim. Tarihte tevaif-i denen... ...ve büyük bir devletin varlığından çıkmış o sayısız küçük devletçiklerin... ...etrafımızı kuşattığını görürüz. Evet. Bu rekabet hissinin dizginlenmemesinden doğan netice... ...öylesine vahşet yolunu açar ki... ...eşit olmayan kuvvetlerin yıkıntıları arasında... ...içeride birbirimizi yerken... ...dış istilalarla memleket... ...mazallah çöker gider. Haklısın. O zaman hasretini çektiğimiz... ...hürriyetin kazançlarıyla... ...kaybımızı teraziye koyarsak... ...hangisi ağır basar? Bilemeyiz efendim. Biz... ...istibdadın zehirlerini... ...hürriyet ile tedaviyi düşündük. Bu akıl yolunda... ...muvaffakiyetimiz... ...bünyemizi hazırlamamızla mümkündür. Eğer hürriyetlerimiz milli camiayı zedeleyecek ayrılık fesadını yeşertecekse, ademi merkeziyetle bu ihanet yolunda bilmeden kapı açmaz mıyız? Doğru. Evet efendim. Bugün mahiyeti bilinmeyen siyasi kulüpler bile ayrılığı destekleyen menfezler oluyor. Aman dikkat! Osmanlı birliğini nasıl muhafaza edeceğiz? Milletin hürriyetini ve birliğini korumak, akıl ve irfan yolunu zedeleyecek hareketlerden uzak kalmak tek çaredir. Nereden gelirse gelsin ve mahiyeti ne olursa olsun aksi netice verecek teşebbüslere mani olmak şarttır. Asya'nın yarınki şeması altında cennet yapabileceğimiz varlığımızı cehenneme çevirecek tehlikeli yollara girmekten sakınmak lazımdır. Emanuel Carasso o devirde vatansız yaşayan Yahudilere, Filistin'de vatan bulmak için akla hayale gelmedik oyunlar çeviren bir Yahudi avukat ve Mason üstadı ı Azamı. Vaktiyle Sultan 2. Abdülhamid'e Filistin'e karşılık bir oda dolusu altın teklif etmiş, ancak dünya dolusu altın verseniz memleketimin bir karış toprağını satmam cevabıyla terslenmiş. Bu yüzden tam bir Abdülhamid düşmanı. Filistin'in Yahudi eline geçmesi için Osmanlı Devleti'nin parçalanması gerektiğine inanıyor. Bu sebeple melanetlerini Osmanlı'yı parçalama konusuna yoğunlaştırmış bulunuyor. Özellikle halkın güvenini kazanmış din alimlerine kanca atmak ve saflarına çekmeye çalışmakta mahir. Bediü zamanı duydun mu David? Duyulmayacak gibi değil ki. Şöhretinden ders adet çalkalanıyor. Temas kursak mı? Belki kandırabiliriz. Davamız için her yolu denemekte fayda var. Ancak oltaya takılacağını sanmıyorum. Çok zeki diyorlar. Benim zekamı da küçümsene. Nice zekaları avladım biliyor musun? Sizi küçülsemiyorum. Yalnız buna yaklaşımımızın daha farklı olmasını düşünüyorum. Nasıl yani? E söylendiğine göre bunun mevkiye paraya dönüp baktığı yok. Varsa din, varsa iman. Padişahı bile din namına tenkit ediyor. Ya işte biz de Abdülhamid'in baskılarından yakınırız. Böylece bir müştereklik doğar. Gidelim mi? Gidelim.